arkadaşım hoş geldin. Bugün seninle çakra meditasyonu yapacağız. Vücudumuzun enerji merkezinde bulunan tüm çakralarımızı şifalandıracağız. Bu çalışmayı evinizde yatağınıza uzanarak da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi eğer mekanınız uygunsa tabiatla baş başa olarak da yapabilirsiniz. Ya da ofisinizde çalışma masanızın ister sandalyesine oturun ister üzerine uzanın. Yeter ki meditasyon yapmaya niyet edin. Çakra merkezlerinizi şifalandırdığınız zaman hayatı doğru yaşamakla kalmak, yaşadığınız her andan keyif alırsınız, eğlenirsiniz. içinizdeki çocukla yüzleşirsiniz. Şimdi birlikte niyet edelim. Doğru nefesler alacağız. Ne kadar doğru nefes alıyoruz? Bununla yüzleşeceğiz. Aynı zamanda çakra renklerimizle yüzleşeceğiz. renklerimizi şifa enerjisiyle çevirme çakralarımızı arındırıp temizleyeceğiz. Hazır mısınız? Ben şimdi size sevgiyle R2 enerjisi gönderiyorum. Siz de sevgiyle kabul ediyorsunuz. Siz sevgisiniz. Sevgi sizin tüm merkeziniz. Işte. Niyet ettim. Şimdi şu anda çakra meditasyonunu yapmaya diyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Şimdi nefesle özgür kalbimizi hissediyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Bir nefes daha alıyoruz. Bir nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi birlikte. Şimdi ilk çakramız, kök çakramıza odaklanıyoruz. İki kürek kemiğimizin tam ortası. O bizim hayata bağlılığımızı dengeler. Bizim kök çakramız. Rengi kırmızı, kırmızı rengin şifa enerjisini kök çakramıza indiriyoruz ve kök çakramızı şifalandırıyoruz. Dilerseniz kırmızı rengi bir top gibi sağdan sola gözünüzün önünde çevirebilirsiniz. O rengi hissedin, varlığına şubur edin. Derin bir nefes alın ve kırmızı kök çakramızı şifalandırın. Çakramızdan göbek deliğimizi iki parmak altındaki yaşam merkezi olan hayati defterimizi bize hissettiren, doğru çalıştığında seksüel açıdan ayrı haz ve keyif almımıza yardımcı olan, sevgiyi harekete geçiren, göbek deliğimizin iki parmak altındaki çakramızı harekete geçiriyoruz, odaklanıyoruz ve rengi portakal rengi, portakal renginin şifa enerjisiyle, ...çakramızı arındırıyor ve şifalandırıyoruz. Dilerseniz portakal rengi şifasını... ...gözümüzün önünde bir top gibi çevirin. Arındığını hissediyorsanız... ...derin bir nefes alıyorsunuz. Metikinizi veriyorsunuz. Ruhunuzun özgürleştiğini hissediyorsunuz. Şimdi... Göbek deliğimizin iki parmak yaparısındaki... ...Solar plexus çakramıza... ...odaklanıyoruz. Rengi sarı... ...şifalı sarıyı... ...savet ediyoruz. Ve Solar Prensus çakramızı... ...şifalandığımız... ...şifalandığımızı hissettiğimizde... ...hayat içerisindeki her şeyi... ...doğru anla... ...doğru zamanda... kabul geçiyoruz. Şimdi... Bir derin nefes alırmışız. Ve ruhumuzu özgür dileriz. Solak ayıksız çakramızı şifalandırız. Portakal renginin varlığına şükrediriz. Şimdi iki göğsümüzün ortasına, yani kalp çakramıza odaklandırız. Rengi yeşil. Yeşilin şifasını Kalp Dilersiz günü olmayın gibi bir top haline getirip göğsümüzün tam ortasında yuvarlar bir şekilde döndürüyoruz. Yeşilin şifasını, yeşil alınmış arınmış huzurunu, kalp çaklamışı hissediyoruz. Ve sevgi enerjisiyle var olduğumuz için Tanrı'ya evveler. Ererek... Bu ağzım açık olduğunda doğru konuş, doğru cümleler. Rengi mavi. Mavi rengi şifasını davet ediyoruz ve yine istersek bir top halinde onu sağdan sola çeviriyoruz. Derin bir nefes alıyoruz, veriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz. Bu ağzımız dışaalandık. Mavi'nin şifasına şükrediyoruz. Derin derin. Şimdi doğruları görme medyumik çatlaması. İki taşımızın ortasında. Üçüncü gözümüzü odaklanıyoruz. Renkli acılar. Hatta cüvit mavisi. Cüvit mavisinin şifasını davet ediyoruz. Derin bir nefes alıyoruz.